Bakara suresinin 28. ayetinden Kur'an derslerimize devam ediyoruz. Ancak bugünkü dersimize başlamadan, buraya kadar tefsirini yaptığımız ayetlerin bir özetini vermem gerekiyor. Hatırlayacaksınız, Bakara suresi, Müslümanların Yahudileşmesi tehlikesi ne dikkat çeken ve içerisinde Musa Aleyhisselam'ın ümmeti İsrail oğullarının Yahudileşme sürecini baştan sona veren ve bu muhtevasıyla Kur'an'ın başına bilinçli bir biçimde yerleştirilen bir sureydi. Bu surenin İlk beş ayetinde müminler ve iman ele alınır. Ondan sonra gelen iki ayette kafirler ele alınır. Ondan sonra gelen tam on iki ayette ise münafıklar ele alınır. Yani bu sure insanlığı ikiye ayırarak başlar. Hak ehli, batıl ehli. İman edenler, inkar edenler. İnkar edenleri de kendi içerisinde ikiye ayırır. İnkarını açıklayanlar ve inkarını kalbinde gizleyenler yani münafıklar. Bunun ardından sure kitabını tüm insanlara yönlendirir ve insanın vicdanına seslenerek Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde olmaya davet eder. Onun ardından ise yerlerin ve göklerin yaratılışını açıklar. Bu yaratılışla vahiy arasında bir ilişki kurar. Ve adeta insana der ki, Allah'ın kainat ve doğa ayetleri ortada iken, Onları gözünle görürken, onlarla yaşarken, onları inkar edemiyorsun da. Niçin Allah'ın vahyini inkar ediyorsun? Allah'ın fiziki ayetleriyle, Allah'ın sözlü ayetleri, aynı kaynaktan değil mi? Aynı kaynaktan gelen bu iki gerçeği, niçin birbirinden ayrı tutuyorsun? Ve onun ardından iman edenlere müjde gelir. 25. ayetle. 26. ayette Allah'ın vahyine iki tür yaklaşım sergilenir. Bir iman eden bir müminin yaklaşımı, bir de inkar eden kafirin yaklaşımı. Ve bunun ardından ise yine göklere ve yere, bunların yaratılışına çevrilir gözler. İşte bu sürecin bir devamı olarak 28. ayette yaratılış konusunda bizim dikkatlerimizi vahye çevirmekte, yani fiziki ve fiili vahye çevirmektedir. ثم ثم ثم Sizi ölü iken dirilten, sonra öldürecek olan ve sonra yine diriltecek olan Allah'ın nasıl inkar ediyorsunuz? O Allah'ın yaratışını nasıl oluyor da inkar edebiliyorsunuz? Buradaki ölü iken diriltmekten kastım, yok iken yeni bir yaratılış, Varlık alemine çıkış, var olan şeyler içerisinden yeni bir varlığın terkip edilmesi manasında olduğu açık. Ondan sonra tekrar diriltilmesi bu dünya hayatına, ondan sonraki ölüm, bu dünya hayatının sonuna, yani bizim ölüm olarak bildiğimiz ahiret hayatına geçişe ondan sonraki diriliş ise ba'du ba'del mevt diye inandığımız yeniden dirilişe işaret eder. Ve en sonunda ile اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Sonra ona döndürüleceksin. هُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ لَكُمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا O ki, yani kendisine döndürüleceğiniz o Allah ki, sizi, yeryüzünde bulunan her bir şeyi sizin için yarattı. Buradaki bu ibareden İslam fıkıh usulcileri var olan her bir şeyin insan için olduğu sonucunu çıkarmışlar. Ve buradan yola çıkarak da fıkhın şu değişmez kuralını koymuşlar. El asf fil eşya ibahatum. Eşyada, varlıkta asıl olan mübahlıktır. Eğer zıddına bir delil yoksa. Onun içindir ki, İslam fıkhında bir şeyin serbestliğine delil aranmaz, yasaklığına delil aranır. Eğer yasaklığına delil yoksa, o şeyin var olması, bizatihi serbest oluşunun delilidir. İşte bu ayetle. Onun için var olan her bir şeyi, yeryüzünde var olan her bir şeyi Allah, insan için yarattığını ifade etmekte, ve devam etmekte. Sonra otoritesini göğe yöneltti. Ve gökleri yedi aşamada dizayn etti, yarattı. Ve بِكُلِّ شَيْءٍ O her bir şeyi en ince ayrıntısına kadar mükemmel bir biçimde bilendir. Buradaki yedi gök hunne seb'a semâvâd Yedi gök olarak düzenleme, Allah'ın otoritesiyle yaptığı bu düzenlemenin ne anlama geldiği konusu tefsirin problemlerinden biridir. Buradaki yedi rakamı Arapça'da daima cinaye olarak kullanılan bir rakamdır. Göklerin ille yedi olması bu rakamdan, bu ayetten yola çıkarak düşünülemez. Bu bir cinaye rakamıdır. Yani birden fazla kat ya da kat kat olduğu yönünde anlaşılabilir. Tabi buradaki seb'a-sema-var ifadesini, yedi gök ifadesini bazı müfessirler yedi aşama olarak düşünmüşler. Ayrıca geçmişteki bazı müfessirler bunu güneş sisteminde yer alan yıldızlarla açıklamaya kalkmışlar. Çağdaşımız olan bir takım müfessirlerse bunu atmosferin tabakalarıyla, biosfer, stratosfer, magnetosfer ve diğer tabakalarla açıklamaya kalkmışlar. Ama bendeniz bu ayetin hakiki anlamının Allah tarafından, gerçek anlamının Allah tarafından bilineceğini ancak bizim bu tür yaklaşım, yaklaşımlarımızın bu tür açıklamalarımızın da mümkün olabileceğini ama bu açıklamaların hiçbirinin ayette kastedilen nihai anlam olduğunun düşünülemeyeceğini belki ayetin hakiki anlamının bundan yüzlerce yıl sonra keşfedilebileceğini düşünebiliriz. Varlığa yeryüzüne yeryüzünün ve gök yüzünün yaratılışına dikkat çektikten sonra şimdi Kur'an hiçbir kaynakta bulamayacağımız bize başka hiçbir referansın bu konuda bilgi veremeyeceği bir olaya yani insan neslinin ortaya çıkış serüvenine giriyor ve bu konuda bize ilahi bir takım malumatlar veriyor. İşte onlar şöyle başlıyor. Ve iz qâle rabbuke lil melâiketi inni câ'ilun fil ardı halife. Hani Rabbin bir zaman meleklere ''Ben yeryüzünde bir ardım, bir halife, bir vekil yaratacağım.'' demişti. ''Qalû etece'alu fîhâ men yufsidu <gülüyor> fîhâ ve yestikuddimâ.'' Melekler de cevap vermişlerdi. ''Sen yeryüzünde tam dökeceksin.'' orayı fesada verecek. Birilerini mi yaratacaksın? Ve nahnu nusbihu hamdi wa Oysa ki biz seni hamd ile tesbih ve takdis ediyor. Övüyor, yüceltiyor ve ululuyoruz. Qale inni alamu ma la ta'lamun. Allah da onların bu endişelerine cevap verdi. Kuşkusuz ben bilirim, siz bilmezsiniz. Ya da sizin bilmediklerinizi kuşkusuz ben biliyorum, dedi. Burada, bu ayette geçen ilk kavram, melek kavramı. Melek kavramının, ne olduğu konusunda müfessirler farklı yorumlar yapmışlar. Öncelikle ihtilaf bu ismin kökeni konusunda. Mel'ek kökünden geldiğini söyleyenler bu kelimenin kök anlamının bir şeyi ayakta tutan güç olduğunu söylemişler. Yani bir şeyin meleği, onu ayakta tutan güçtür demişler. Onun için, insan için şöyle bir şey kullanırlar mesela. El-kalbu milâkul ceset. Kalp, bedenin meleğidir yani kalp insanı ayakta tutan ana unsurdur. İnsanı ayakta tutan gücü veren temel unsurdur anlamına bu konuda melek kelimesinin geldiği kök olan milat kelimesini kullanmışlar. Onun için melek ismi gerçekte güç kuvvet anlamına gelir. Ancak bazı müfessirlerin ve lügatçıların açıklamalarından yola çıkarsak, melekle melaike ayrı ayrı anlamlara gelir. Melaike melekin çoğulu olarak ele alınacağı gibi çoğulu olmadığı yolunda da görüş vardır. Rahatta hatta bazıları şöyle bir sonuca ulaşırlar. Her melek melaikedir, lakin her melaike melek değildir. Buradan söylenmek istenen şudur. Melekler ikiye ayrılabilir. Bir, dinamik güçler, ikincisi de statik güçler. Dinamik güçler insana tahsis edilen meleklerdir. Onlar müstakil şahsiyete sahip görünmez varlıklardır. Ancak bir de statik güçler var ki onlar da kainatta kaderi statik olan yerler, gökler, ağaçlar, dağlar, ırmaklar, Denizler gibi, kaderi statik olan yıldızlar, galaksiler gibi, kaderi statik olan varlıkları ayakta tutan güç anlamına gelir. Ancak biz bütün bu yorumların üstünde şunu söylemek istiyoruz ki, melek gayba ilişkin bir varlıktır. Ve gayba ilişkin her varlığa iman etmek bir müminin boynunun borcudur. Dolayısıyla gayba ilişkin varlıklar üzerinde yürütülecek herhangi bir akıl ya da söylenecek herhangi bir söz daima spekülatif olmaya mahkumdur. Bu nedenle melekler gayba ait varlıklardır. Ve imanın konusu olurlar. Bu ayette geçen ikinci kavram halife kavramı. Halife ardıl, vekil, birinin yerine geçen, birinin makamına bakan, birinin yetkileriyle donattığı bir vekil anlamına gelir. O halde burada insan için halife ifadesinin kullanılması ne anlama gelmektedir? Yani insan kimin yerine geçmiştir yeryüzünde? Sorusu gündeme gelmektedir. Yani insan kimin halifesidir? Tüm tefsir tarihi içerisinde bu soruya iki cevap verilmiş. Bu cevaplardan bir tanesi, İnsan Allah'ın halifesidir. Diğeri ise insan kendisinden önce yeryüzünde yaşamış ya kendi türünden bir başka neslin ya da kendi türünden olmayan bir başka varlığın halifesidir denilmiştir. Birinci görüş İbn-i ve onunla birlikte düşünen Hasan Basri gibi bir takım tabiinden alimlere dayandırılmıştır. İkinci görüş ise i̇bn Abbas'a dayandırılmıştır. İnsan Allah'ın halifesi diyen görüş, bu görüşüne Kur'an'dan herhangi bir delil getirememekle birlikte, ayetin ve buna benzer ayetlerin medlulünden yola çıkarak, İnsan, yeryüzünde Allah'ın muradını, arzusunu gerçekleştirmekle görevlendirilmiştir. O halde, bu insanın Allah'a halife oluşunun delilidir derler. Ne ki, bu görüşü Kur'an ayetleriyle harfiyen desteklememektedir. Çünkü, Öbür görüşün de en az bu kadar tutarlı olduğunu söylemek zorundayız. Yani insan kendisinden önceki bir başka neslin halifesidir diyen görüşü. Bu görüşün iki delili var. Birincisi, iblisin varlığı, şeytanın varlığı. Bu görüşü ileri sürenler demişlerdir ki, Yeryüzünde insandan evvel görevli olanlar, yani insanın konumunda olanlar cinlerdi. O cinlerin içerisinden çıkan iblis, cenneti hak etmiş biriydi. Ve işte onun için insan kendi yerine geçtiği için insanı hasetledi ve cennetten kovuldu demişlerdir. Onların ikinci görüşü ise bu ayette ifade edilen yeryüzünde kan dökecek. Orayı fesada verecek. Orada bozgunculuk çıkaracak birilerini mi yaratacaksın? Meleklerin bu sorusudur. Melekler bunu nereden biliyorlardı? diye sormuşlar. Eğer yeryüzünde daha önce birileri yaşamamış olsaydı melekler yeryüzünde kan dökülmüş olduğunu nereden bileceklerdi yeryüzünde fesat çıkarılmış olduğunu nereden bilecekleri di cevabını vermişler. Bendeniz bu iki görüşünde birbiriyle eşit değerde ve ağırlıkta olduğunu lakin ikisini de Kur'an'daki halife sözcüğünün geçtiği ayetlerin onaylamadığını, ancak bu ikisinin dışında Kur'an'ın onaylayabileceği, şöyle üçüncü bir şıkkın da olduğunu gündeme getirmek istiyor. O da En'am suresinin 165. ayetinde geçen, huvellezî ce'alekum halâifel ar. O Allah ki sizi yeryüzünün halifeleri kıldı ifadesidir. Bu ibarede halife yeryüzüne nispet edilmektedir. Yani yeryüzüyle halife bir tamlama içerisinde kullanılmakta yeryüzünün halifeleri denilmektedir. Kur'an'ın hiçbir tarafında insan için Allah'ın halifesi tamlaması kullanılmaz. Ya da bir başka tamlama kullanılmaz bu konuda. Ama yeryüzünün halifesi tamlaması kullanılır. Bunu İbni İshak şöyle tefsir ediyor. Sakinen ve amiran yeskunuha ve yamuruha halafa yani orada yerleşti orayı imar etmek orayı donatmak orayı yaşanır yaşanılabilir kılmak için yeryüzünün halifesi kılındı yani buradan anlayacağımız gerçek şu olmalı insan yeryüzünün halifesidir bu halifelik Tıpkı siyasal manadaki halifelik gibi, yeryüzünü imar etmek, korumak, kollamakla memur olmak anlamına gelir. Yani yeryüzü insana emanet edilmiş, insan bu emanete bekçi dikilmiştir. Eğer insan tıpkı siyasal bir halife gibi, halife olduğu yeryüzünü iyi yönetmez, iyi idare etmez, ona adil davranmaz, ona zulmederse, tıpkı halkına zulmeden bir halifenin meşruiyetini kaybedeceği gibi insanda yeryüzündeki hilafet meşruiyetini kaybeder. Ve o da kendi eline emanet olarak verilen yeryüzüne ihanet etmiş olur. Onun için insanın halifeliğini yeryüzünün halifeliği olarak anlamak ve buradan yola çıkarak insanın yeryüzünü koruyup kollamak, görüp gözetmek, onu imar etmek, onu mamur etmek, onu yaşanılabilir kılmak gibi bir vazifesinin olduğunu bu vazifesini yaparsa ilafet görevini yapmış olacağını eğer yapmazsa halifelik görevini suistimal etmiş olacağını söyleyebiliriz. Meleklerin burada Allah'a yönelttikleri bir soru var. Orada kan dökecek ve bozgunculuk çıkaracak. Yeryüzünü fesada anarşiye ve teröre verecek birini mi yaratacaksın sorusu. Elbette meleklerin bu soruyu sormalarının amacı üzerinde durulmalı. Hatta meleklerin bunu nereden bildikleri, nasıl tahmin ettikleri üzerinde düşünülebilir. Ve bu sorunun cevabı olarak da insandan önce yeryüzünde Öteden beri bazı müfessirlerin iddia ettiği gibi bir başka tür varlığın yaşadığı kabul edilebilir. Ama ayetin bitiş cümlesi meleklerin bu endişesine Allah'ın verdiği cevabı gösteriyor. Sizin bilmediğinizi ben bilirim. Yani siz Olayın buraya kadar olanını tahmin edebiliyorsunuz ya da biliyorsunuz Ama bir de olayın bilmediğiniz bir boyutu var. İşte ben olayın bilmediğiniz o boyutunu biliyorum. Veyahut da şöyle anlaşılabilir. Siz olayın sadece yüzeysel bir biçimde değerlendiriliyor ve malumatını biliyorsunuz. Ben ise hikmetini biliyorum, gerekçesini biliyorum, neden ve niçinini biliyorum. İşte şimdi neden ve niçininin gerekçelerini daha sonraki ayaklardan öğreniyoruz. Ve آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا Adem'e isimlerin tümünü öğretti. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ Ve döndü meleklere dedi ki Allah eğer doğru söylüyorsanız yani eğer sizin iddia ettiğiniz gibiyse iş haydi şunların isimlerini bana tek tek haber verin dedi Burada Adem'e öğretilen isimlerin ne olduğu konusu ciddi bir problemdir. Adem'e öğretilen isimleri bazı müfessirler dillerin tümünün Adem tarafından bilindiği şeklinde açıklamışlardır. Yani yani Yeryüzünde konuşulan her dil Adem tarafından biliniyordu şeklinde açıklanmıştır. Ancak böyle bir tefsiri doğrulayacak herhangi bir belge gösterilmemektedir. Bizce Adem'e isimlerin öğretilmesinden insan insanoğluna, Eşyaya isim koyma yeteneğinin, eşyayı tanımlama yeteneğinin verilmiş olmasıdır. Hatta buradan yola çıkarak insana irade verilmesidir. Çünkü bir şeye isim koymak, bir şeyi soyutlamakla mümkündür. Örneğin hiçbir papağan bir şeye isim koyamaz. Çünkü eşyayı soyutlayamaz. Soyutlamak aslında yukarıdaki bir kelimeyle örtüşüyor. Takdih ve tesbih. Aslında tesbih ve takdis soyutlamak anlamına gelir. Yüceltmek, ulvileştirmek, onu yücebilmek, bir şeyi yüceltmek, aynı zamanda soyutlamak, onun için buradan yola çıkarak insanın soyutlama yeteneğine dikkat çekmek isterim. Soyutlayamayan isim koyamaz. Çünkü eşyaya koyduğumuz isimler, konuştuğumuz dil, kelimeler hep soyutlamalardır. Soyutlamak için akıl sahibi olmak lazım. Aklınızı, muhakemenizi eşya ile ona koyduğunuz isim arasındaki bağlantı üzerinde kullanmanız lazım. Çünkü koyduğunuz her bir isim ya eşyanın bir özelliğini belirtir ya da o eşyanın kendisine ilişkin bir imaj verir. Yani isimler müsemmadan adı Tonulmuş şeyler, adının söylendiği o temel şeylerden bağımsız değildir. Örneğin, elma ismi elmadan bağımsız değildir. İşte Allah'ın isimleri de böyledir. Allah'ın Rahman ismi, Allah'ın bir özelliğini gösterir. Rahim ismi Allah'ın bir özelliğini gösterir. Gaffar ismi Allah'ın bir özelliğini gösterir. Melek ismi meleğin özelliğini gösterir. Onun için isim kelimesi iki kökten gelir der dilciler. Sumu yani yüceltmek, soyutlamak. İkincisi ise vers alamet, işaret kökünden gelir. Yani isim ya müsemmaya alamettir ya da onun imajını kendisinde taşıyan bir soyutlamadır. İşte bu noktada geriye dönecek olursak bir şeye konulan isim o şeyin alameti ise eğer bir şeye isim koymak için mutlaka muhakeme yeteneği lazım. Akıl lazım. Kıyas yeteneği lazım. Ve hepsinden öte irade lazım. Çünkü eğer bir dil düşünecek olursak isim dillerden bağımsız düşünülemez. ismin söz konusu olduğu yerde dil de söz konusudur. Sıfatlar da söz konusudur ki sıfatlar da bir isimdir. Onun için bu ayeti yani Al Adem'e öğretilen isimleri Rahman suresinin 3. ve 4. ayetiyle tefsir etmişler bazı müfessirler ki biz de bu isabetli görüşe katılıyoruz. Er-Rahman, alleme'l-Kur'an, khalaqa'l-insa, alleme'hu'l-beyan. Yani, ta'limul esma, alleme'l-Kur'an, ta'limul-Kur'an, alleme'hu'l-beyan ta'limü'l-beyan İşte beyanın öğretilmesi, isimlerin öğretilmesi. Allah insanı yarattı. Khalaqa'l-insan <gülüyor> 'allemahu'l-beyan. Ona beyanı öğretti. Beyanı yani açıklama kabiliyeti verdi. İnsan eşyayı açıklayabilir. Eşyayı tanımlayabilir şeyleri isimlendirebilir. İşte buradaki Adem'e isimlerin öğretilmesinden maksat Adem'e eşyaya ve varlığa isim koyma kabiliyetini verdi demektir. <gülüyor> Melekler Allah'ın ...bu teklifine şöyle cevap verdiler. Sübhanec! Tek otorite La ilme lena illa me'allemtene. Senin bize öğrettiğin bilgi dışında... ...bizim hiçbir bilgimiz yok. Yani... ...Allah'a itaat ettiler... Ve bilgilerinin tamamını Allah'tan aldıklarını itiraf ettiler. Bilgilendirmenin kaynağının Allah olduğunu itiraf ettiler. Ve Allah bildirmeseydi kendilerinin hiçbir şeyi bilmeyeceğini itiraf ettiler. Ve böylece nimeti sahibiyle andılar. İnneke entes semiul hakim. اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِّينَ Elbette hiç şüphesiz sen bilensin. Hem de her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilensin. Alim, alim değil. Alim. Alim, sıradan bir biliş. Yani ismi fail. Ama alim, mübalağa ile ismi fail. Yani bir şeyi hem derinliğine, hem yatayına bilmek. Bir şeyi hem tüm cüzleriyle birlikte, tüm unsurlarıyla birlikte, hem de görünen ve görünmeyen tüm boyutlarıyla birlikte bilene alim denir. Sen alimsin. Ama sadece alim değilsin. Senin ilminden bize de verdin. Biz de bir parça biliyoruz. Lakin asıl, senin bilip de bizim bilmediğimiz boyut senin hakim olmandır. Çünkü bunun niçinini biz bilmiyoruz. Hikmetini bilmiyoruz. İşte onun içini bilen hakimdir. Yani Allah'ın Adem'i niçin yarattığını bilmediklerini de hakim ismini anarak ima etmiş oluyor. "Kal ya Adem, anbehum bi'smaihim." Allah buyurdu. Dedi ki: "Şunların isimlerini haber ver ey Adem." Adem ismi Arap dilinde edimul ard yani yer kabu, biyosfer, yeryüzü anlamına gelir. Ancak ben Arap dilcilerinin bu kelimeyi sanki Arapça bir kelimeymiş gibi anlam bulmaya çalışmalarını garipsedim. Çünkü bu kelime gerçekte Arapça değil, Arapçalaşmış bir kelime. Arapçanın da ait olduğu dil ailesine, Sami dil ailesine mensup bir kelime. Asur-Babil dilinde adamı şeklinde geliyor baba ata anlamına. Yine keldani dilinde adam anlamına geliyor. Yine o dilde de öncü, önder, lider manasına geliyor. Tevrat'ta ise İbranice aslında adama olarak geliyor. Yani yeryüzü, yer toprağı manasına. Ki Tevrat'ta bu kelime adama, Adem kelimesi 500 yerde yaklaşık kullanılır ve hepsi insan ve insan soyuna delalet eder. Yani çok az yerde Tevrat'ta özel isim manasına gelir. Zaten bu kıssanın ele alınış biçimine şöyle ciddi bir bakış atfedersek görürüz ki burada Adem bir semboldür. Yani Adem insanlığı sembolize etmekte. İnsanlığın bir prototipi, bir ilk tipi, arketipidir. Onun için burada Ademle ifade edilen tüm insanlıktır ve insanlığın bir sembolü olarak Adem seçilmiştir. O nedenle biz bu dramatik öyküyü okurken sanki insanlığın tümüyle ilgili bir olguyu okuyormuş gibi okumak durumundaydı. Ve insanlıkla ilgili Allah'ın insanın zaaflarını, insanın yapısını, insanın yaratılışını, insanın görünen ve görünmeyen varlıklarla çapraz ve doğrudan ilişkisini, Örneğin meleklerle, cinlerle, insanın Allah'la ilişkisini ele alan bir metindir. Şu okuduğumuz. Biz bu metni bu çerçevede ne diyor, manası ne diye değil de ne demek istiyor sorusuna bir cevap olarak okursak çok daha farklı şeyler anlayacağımız kanaatindeyiz. Ey Adem! onların isimlerini haber ver dedi Allah. Felemma enba'ahum bi'asmaihim. Adem onların isimlerini tek tek haber verince de "E lem aqul lekum inni a'lemu gaybe's semawati vel ard?" Ya'alimu ma tubdunu ve ma kuntum Allah buyurdu ki "Ben size göklerin ve yerin tüm kaybını, tüm bilinmeyenini bilirim dememiş miydim? Ve yine dememiş miydin size, sizin açığa vurduklarınızı ve gönlünüzün derinliklerinde gizlediklerinizi de bilirim diye. Yani Allah, burada meleklerin açığa vurduklarını bildiğini ifade buyuruyor. Ama bir de, Gizlediklerinizi de bilirim. Meleklerin acaba ne gizliyor olduğu sorusu sorulabilir. Yani bu ayette ima edilen melekler bir şeyi mi gizliyorlardı gönüllerinde? Bu ayetin hatıra getirdiği lükte şudur. Melekler, Ya Rabbi biz seni tesbih ederken, ulularken, yüceltirken, anarken, Kalkıp da yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak. Yeryüzünde fesat, terör ve anarşi çıkaracak. Orada kan dökecek birinin niçin yaratıyorsun derken aslında Ya Rabbi halife bizi seç. Biz hilafete herhalde insandan daha önde geliriz, daha layıkız gibi bir his bir duygu olsa gerek ki Allah onlara sizin sakladıklarınızı da sizin açıklamadığınızı da bilirim buyurmaktadır. Ve iz kulna lil melâiketiz cüdû li âdeme fesecedû illâ İşte o zaman biz melâikeye Adem'e saygılarınızı sunun dedik. Hepsi saygılarını sundular. Yalnızca iblis bu emri dinlemedi. Ebe, emre karşı geldi. Vestekbar, büyüklendi, kibirlendi. Ve kâne minel kâfirîn ve nâlkörlerden o. Burada secde edinden maksat nedir? Bendeniz bunu saygı sunun biçiminde çevirdim. Secde bildiğiniz gibi şer'i dilde, fıkıhta, ibadet maksadıyla Allah'ın huzurunda yere kapanmak. Yani namaz içerisinde yer alan, bir ritüeldir. Dini bir harekettir. Ancak kelime manası saygı sunmak. Saygı ile eğilmek. Birine saygıyı göstermek için onun önünde yerlere kapanmak manasına gelir. Onun için buradaki anlamı da literal anlamdır. Yani kelime-sözlük anlamıdır. Çünkü orada meleklere secde etmekten daha çok saygılarını, Adem'e saygılarını sunmaları istenmektedir. Onun için de bunu saygılarınızı sunun diye çevirmek daha doğru bir yaklaşımdır. Ve melekler Adem'e Allah'ın emrine ...imtisalen saygılarını sundular. Yani... ...itiraz etmediler. Burada bir edep... ...öğretiliyor bize. Melekler... ...hemen yukarıda ayette belirtildiği gibi... ...isimleri... ...bir bir söyleyince Adem... ...Allah emretmeden de... ...saygı sunabilirlerdi. Lakin... ...Allah'ın emrini beklediler. Niçin? Çünkü... Adem değil, o maharetin sahibi Allah. Allah Ademe öğretmeseydi, Adem o eşyaya isim koyma kapasitesine sahip olamaz. O halde melekler ona Ademe saygı sunarken aslında Allah'a saygı sundular. Niçin? Çünkü esere bakıp müessiri övdüler. Çünkü sonuca bakıp o sonucu yaratanı öldüler. Bu noktada melekler Allah'ın emrini dinlemiş oldular. Şeytan ise Adem'e saygı sunmamakla aslında Allah'a isyan etmiş oldu. Niçin? Çünkü Adem'in kişiliğinden kaynaklanan bir şey değildi saygı sunması. Ona saygı sunmasını Allah emrediyordu ve şeytan Allah'ın emrine isyan etmiş oldu. Ayetin sonunu nankörlerden oldu diye çevirdim. Kafirlerden oldu diye çevirmek de mümkün. Ancak Kur'an'ın hiçbir tarafında şeytanın Allah'ı inkar etmediğini, hatta Allah'ın yüceliği üzerine yemin ettiğini, فَبِعِزَّتِكَ Senin şerefin üzerine yemin olsun diye yemin ettiğin. Yine Kur'an'da bir başka ayette Allah'tan korkarım ben dediğini, inni اَخَافُوا Yine bir başka ayette Allah'ın yolunun dost doğru yol olduğunu, senin dost doğru yoluna oturacağım diyerek ima ve ihsas ettiğini görüyor. Yani şeytan ne Allah'ı inkar etti, ne de ahireti inkar etti. Şeytan Allah'ın emrini tutmadı. Onun için inkar ettiği için değil, Allah'a karşı geldiği için, Allah'a asi olduğu için şeytan oldu. Bu nedenle ayetin sonunu nankörlerden olduğu biçiminde çevirdik çünkü bu nankörlüktür. Allah'ın kendisine verdiği nimetle yetinmedi, karşısındakini kıskandı, hasetledi. Onu hasetlerken Allah'ın kendi üzerindeki nimetini görmezlikten geldi. İşte bu nankörlüktü. Onun içinde nankörlerden oldu. Ayette geçen iblis kelimesi umutsuzluk kökünden geldi. Onun için Kur'an'da bu manayla ile kullanılır. Yublisûn, Mublisîn gibi. Ümitsiz oldular. Ümitsizlik illetine yakalandılar. Yani bu ayeti çevirirken umutsuz vaka diye de çevirebiliriz. İblis bir umutsuz vakadır. Umutsuzluğun verdiği şaşkınlık demektir. İblis kelimesinin kökeni olan belese, umutsuzluğun verdiği şaşkınlık. Onun için iblis bir umutsuz vakadır. Umutsuzluk iblisi şeytan etmiştir. Ve kulna ya ademuskun ente ve zavcukal cennete ve kula minha ragaden haytu Ve dedik ki ey Adem sen ve eşin Cennette yerleşin. Orada canınızın istediğinden bol bol yeyin. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِم۪ينَ Ancak şu ağaca kesinlikle yaklaşmayın. Eğer yaklaşırsanız kendi kendisine kötülük edenlerden olursunuz. Burada Adem ve eşinin yerleştiği cennet ya da bahçe nedir? Aslında ayetteki bu cenneti rahatlıkla bahçe diye çevirebiliriz. Çünkü cennet zaten bahçe demektir. Arap dilinde cenene kökünden gelen tüm kelimeler, bu kökten türetilen tüm kelimeler örtülmüş, gizlenmiş anlamı taşırlar. Can, gizlenmiş, insanın canı. Can, gizlenmiş olduğu için candır. Cenin, karında gizlenmiş olan insan yavrusu. Cinnet, aklın gizlenmesidir. Mecnun, aklı örtülmüş olandır. Cin, Gözden kayıp olandır. Cennet, ağaç dallarıyla toprağı görünmeyecek kadar örtülmüş harikulade bir doğa parçası demektir. İşte cenene kökünden gelen tüm kelimeler böyle örtülmüş, gizlenmiş manasını taşırlar. Cennet de bu kökten gelir. Bu cennetin yeryüzünde mi yoksa yeryüzü dışında bir yerde mi olduğu tartışılmıştır. ehli sünnet ulemasından bazıları bu cennetin gökte olduğunu söylemişlerdir. Ve Adem'in de gökten indiğini iddia etmişlerdir. Bu iddialarının delili de Adem'in cennetten indirilişinin ifade için kullanılan ihbitu yani inin kelimesidir. Ve onlar demişlerdir ki eğer yüksek bir yerde olmasaydı inin denilmezdi. Onlara karşı çıkan ikinci görüş ise Adem'in yeryüzünde, cennet gibi bir doğa parçasında olduğunu söylemişler ve onlar da bu kelimenin aynen yine bu surenin bir başka ayetinde kullanıldığı gibi ihbitu misran mısra girin mısra, mısra gidin mısra çıkın manasına gitmek çıkmak manasına kullanıldığını söylemişlerdir. Aslında doğrusu ihbitu inin kelimesine dayanarak Adem ve eşinin girdiği bahçenin gökte bir yerde olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü bu kıssanın anlatıldığı Taha suresi olsun, bu kıssanın anlatıldığı Araf suresi olsun ve daha diğer başka sureler olsun, hepsinde ilk yaratılışla ilgili kıssanın ilk ayetinde olayın yeryüzünde cereyan ettiği fil art ibaresinde vurgulanmaktadır. Yani ve icâl Rabbüke fil ardı Rabbin demişti ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Olup bitenlerin tamamı zaten yeryüzünde olmaktadır. ki kıssanın girişinde bu da vurgulanmaktadır. Onun için Adem'in ve eşinin girdiği cennetin Yeryüzünde bir cennet olduğunu anlamamızda herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Kaldı ki, Müslim'de geçen bir hadiste, Fırat, Dicle, Nil ve bir başka nehrin daha, yani dört nehrin cennet nehirlerinden olduğu söylenir. Eğer bu hadisi sahip kabul edecek olursak, Müslim'deki bu hadisi, o zaman yeryüzünde bu nehirlerin doğduğu bir cennetin de olduğunu rahatlıkla iddia edebiliriz. Onun için bu bahçe diye tercüme edilmesi mümkündür. Zaten şunu ifade edeyim ki, özellikle 25. ayeti tefsir ederken değinmiştim, yeryüzünde ne varsa hepsi, ahiretteki gerçeğinin bir kopyasıdır. Hatta buradaki hayat da gerçek hayatın bir kopyasıdır. Her ne kadar bu düşünce, Eflatun'un ideler Alemi düşüncesiyle benzerlik arz ediyorsa da, aslında temelde çok farklı şeylerdir. Ve gerçekten de, hani cennete giren kimselerin, kullema mâ minha minhâ min semeratin rizgâ, her ne zaman o rızıkla rızıklansalar, قَالُوا هَذَا لَّذ۪ي رُزِقْنَا مِنْ Derler ki cennettekiler, bu daha önce de bizim rızıklandığımız şeylere benziyor. Tıpkısı derler. Ama ve وَاُتُوبِهِ مُتَشَاكَى Kesinlikle farklıdır. O onlara benzer gösterilmiştir. Yoksa aynısı değildir cennetteki yediklerinin aynısı değildi dünyadakiler. Dünyadakiler sadece kopyasıydı, müteşabihiydi, benzeriydi. Onun için gerçekten de buradaki yeryüzünün cennet gibi parçaları da gerçek cennetin çok adi bir kopyasıdırlar. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا o أخرجهما مما كان Şeytan onları ayağını kaydırdı ve onları bulundukları o yerden çıkardı ve kul lehditū ba'dikum li ba'dın adûbun ve lekum fi'l ardı mustekarrun ve ve biz de dedik ki Birbirinize düşman, in. Birbirinize düşman olarak inin. Birbirinize düşman olarak inin kitabının muhatabı olan o düşmanlar kimler? Elbette insan ve şeytan soyu. Yoksa insanlar birbirine düşman olarak insin manası çıkmaz. İşte Hristiyanlar bu manayı çıkardıkları için insan insanın kurdudur felsefesini ortaya attılar ve yeryüzünde insanın diğer insanlarla bir teviye ve sonuna kadar savaş içinde olduğunu, batılı filozof Hobbes'un deyimiyle sürekli savaş, sürekli mücadele içinde olduğu felsefesi üzerine bina ettiler tüm ideolojilerini. Ama bu İslam, insanın özünde birbirine düşman değil, birbirine dost bir varlık olduğunu. Çünkü insan kelimesinin ünsiyetten geldiğini, yani seven, tanıyan, sayan, yakınlaşan, yakınlaşılan demektir. Onun için hadiste de ifade edildiği gibi, El-mü'minü ilfun me'lufun, mümin dost olan, dost olunandır. وَلَا خَيْرَ فِي مَنْ لَا يَعْلَفَ وَلَا يُقُلَمْ Dost olmayan ve dost olunmayan da hayır yoktur. Aslında burada çizilen tip insan tipidir. Ve insan kelimesinin iki kök kökeninden biri de ünsiyettir. Yani yakınlık kurabilen, sevebilen, muhabbet edebilen demektir. وَقُلْ نَهْبِتُوا بَعْدُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوبٌ ve fil ardı mustekarun ve metâun Ve sizin için yeryüzünde bir istikrar, bir geçimlik vardır. Yeryüzü sizin için bundan böyle bir döşektir, bir evdir, bir mekandır. Ve yeryüzünde biraz da siz oranın demini sürün, belli bir süreye kadar orayı mesken tutun. Fətəlqa Adamu min Rabbi kelimatın fətaba aley. Bunlardan Adam Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Ya da bir başka sahih okuyuşa göre fətəlqa Adem kelimeleri almadı da, Adem'e kelimeler verildi. Fark etmez. İkisi de sahih bir okuyuştur. Rabbinden Adem bir takım kelimeler aldı. Ve o kelimelerle Rabbine tevbe etti. Ondan özür diledi. Yani öz yaptı. İnnehuhu ve Tevabu Rahiim. O tevbeleri çokça kabul edendi, bağışlayan. Adem'in aldığı bu kelimeler ne idi? diye soracak olursak, bu sorunun cevabını Kur'an'da bulamıyoruz. Her ne kadar Arap suresinde gelen bir ayeti, bu sorunun cevabı olarak ileri süren müfessirler varsa da o ayetin Adem'in tevbesini ifade etmediği açık. O halde bu sorunun cevabını bize sahih sünnet veriyor. Şu her namazda namaza ilk girerken okuduğumuz Sübhaneke var ya işte Adem'in aldığı kelimelerin o olduğuna dair sahih rivayetler var. Yani biz Adem Ademoğlu olarak her namazın girişinde Rabbimize bir af, bir tövbe, bir istiğfar, bir öz eleştiri olarak sunuyoruz. Ve her namaza biz bu tevbe ile başlıyoruz. Sübhaneke içeriği itibariyle üç şeyi içerir. Muhtevidir. Tesbih, Hamd ve tevhid. Sübhaneke Ey Allah'ım, seni ulularım. Sen noksan sıfatlardan münezzehsin. Her türlü eksiklikten berisin. Ve bihamdik. Hamd sanadır. övgülerin tümü senin içindir. Ve tebârak Senin adın ne mübarektir. Ne yücedir. وَتَعَالَا جَدُّكُ Sen çok uyvi bir Rab'sın. Senin ismin, senin varlığın çok yücedir. وَلَا اِلَٰهَ غَيْرُكُ Senden başka hiçbir ilah, hiçbir mabut, tapılacak hiçbir varlık da yoktur. İşte manasını verdiğim Sübhaneke üç şey içerir. Tesbih, hamd ve tevhid. Hatırlayın yukarıdaki ayeti, 30. ayeti. Melekler Allah'a soru sorarken ne diyorlardı gerekçe olarak? Biz seni hamd ile tesbih edip dururken sen yeryüzünde bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Adeta buna cevap olarak, Adem al, ben de tesbih ediyorum. Ben de hamd ediyorum. Yani Ademoğlu, insanoğlu işte Allah'a Ey melekler biz sizden aşağı kalmıyoruz. Namaz kılmakla sizinle birlikte Allah'a hamd etmek, Allah'ı tesbih etmek, onu tevhid etmek yarışına biz de katılıyoruz. Biz de bu evrensel koronun içindeyiz demiş oluruz. Her namaz, her namaz kılan mümin aslında meleklerin ayrıcalık olarak gösterdikleri bu özellikleri kendi bünyesinde toplamış demektir. Onun için namaz miraçtır. Namaz, meleği geride bırakıp Allah'a kavuşmaktır. İşte eğer namazı miraca dönüştürebilirse mümin, o zaman meleklerin kendisine saygı sunduğu, meleklerin önünde eğildiği bir varlık derecesine çıkar. İnsan farkı da buradadır. Melekler o insan farkına eğilmişlerdir. O insan farkına saygı sunmuşlar. Tevbe nedir? Fetevbe aleyh. Tevbe, kelime anlamı dönmek demektir. Geriye dönmek, vazgeçmek demektir. Şer'i anlamı ise, yapılan bir hatayı bir daha yapmamak üzere kastetmek, karar vermek ve Allah'tan özür dilemektir. Aslında Kur'an'da istiğfar ve tevbe Ayrı ayrı gelirler. der. bir şeyden dolayı Allah'a dil ile özür dilemek demektir. Tevbe ise Allah'tan özrü yaptığımız hatanın cinsiyle dilemek anlamına gelir. Yani günahı madde ile mi işlediniz? Tevbeyi de madde ile yapacak. Günahı şeytan uğruna para harcayarak mı işlediniz? onun tevbesi Allah yoluna harcamaktır. Günahı şeytanın yoluna ömür ve sıhhat harcayarak ne Onun tevbesi Allah'ın yoluna. Onun tam aksi istikamette yine aynı şeyden Allah yoluna harcamaktır. Yani tevbe, bir şeyin tevbesi kendi cinsindendir. Onun için gözün tevbesi vardır. Gözün tevbesi, gözün günahı batılı seyretmekse, tevbesi de hakkı görmektir. Kulağın günahı batılı dinlemekse, tevbesi de hakka yönelmektir. Kalbin günahı batıla iman, batılı kabul etmekse, tevbesi de ondan yüz çevirip hakka yönelmektir. Onun için tevbe, hem fiili olabilir hem kalbi olabilir. Bu nedenle Peygamberimiz pişmanlık tövbedir buyurur. Çünkü pişmanlık kalbin tevsesidir. Kul nehtetu minha Dedik ki hep birlikte oradan çıkın. İhbitu in'in manasına gelmekle birlikte çıkın manasına gelebileceğine daha önce değinmiştim. Fe'imma ye'tiyennekum minni hudan İyi bilin ki yine benden bir rehberlik size gelmeye devam edecek. Fe'men tebi'a hudaya fe la kawfun aleyhim ve la hum Kim benden bundan sonra gelecek rehberliğe tabi olur, ona tutunur ve yapışırsa, onun için geleceğe ilişkin istikbal kaygısı yoktur, geçmişe ilişkin üzüntü de duymayacaktır. Buradaki Allah'tan gelecek bir rehberlikten kasıt, Elbette ki müessesesidir. Yani Allah insanı yeryüzüne halife kıldıktan sonra insana akıl, insana vicdan, insana irade gibi yine vahyin bir başka türü olan nimetler sunduktan sonra bununla da yetinmeyip insana bir de peygamber ve kitap gönderiyor. İşte bu, Allah'tan gelen rehberliğin devamı anlamına geliyor. Ve Cenab-ı Hak bu rehberliğe uyması durumunda insanın iki temel ödül kazanacağını söylüyor. Bunlardan biri, la خَوْفٌ عَلَيْهِ خَوْف, Arap dilinde daima gelecek için kullanır. Yalnızca gelecek için. Kavf, gelecek için duyulan, kronik ve müzmin endişe demektir. Telaşa dönüşmüş, sahibini mahveden gelecek kaygısı demektir. İşte bu manada Allah'a güvenen, Allah'a bağlanan, Allah'a tutunan, Allah'ın ipine sarılan istikbal endişesinden kurtulur. İstikbal endişesinin kendisinde bir hastalığa dönmesinden kurtulur. Nedir bu endişe? Akıbet endişesidir. Ne olacağım? Nereye gideceğim? Akıbet kim nedir? Beni ne bekliyor? İşte o belirsizlik var ya, o belirsizlik her gün ölümdür. Onun için bu belaya uğrayan, Allah'ın rehberliğini kabul etmeyen insanlar, her ölümü gördüğünde ölürler. Her ölü gördüğünde, her mezar gördüğünde, her ölüm duyduğunda ölürler. Ama Allah'ın rehberliğini kabul eden ve ahirete inanan sadece bir kere ölür. Çünkü ölüm onu korkutma korkutama. Çünkü Allah'tan gelmiş ve ona yine ona döneceğine iman etmiştir. Onun için ve la gelecek endişesi onda bir müzmin korkuya yani hobiye dönüşme. Hobi budur. İnsanı ciddi biçimde rahatsız eden, hatta insanın Aklını, insanın iradesini, insanın muhakemesini kaybetmesine yol açan müthiş kronik korku. Ve ikinci ödül nedir? وَلَا هُمْ Bu da Arap dilinde sadece geçmiş için kullanılır. Yani yaptıklarından da mahzun olmayacak, üzülmeyecek. Bu şu demektir, üzülecek şeyler yapmıyor. Allah'ın rehberliğine bağlanan, Allah'ı rehber edinen, vahyı kılavuz edinen kimse yaptıklarından pişman olur mu? İşte bu iki garantiyi veriyor. Bu hüzün bugün farklı isimlerle anılıyor. melankoli, ansiyete, nevroz ve bir takım ruhi, psikolojik hastalıklara yol açan ruhsal bir rahatsızlık. Maraz. Bugün modern insan işte bu iki şeyi, bu iki belayı birden yaşıyor. Hem gelecek endişesi ve kaygısı, hem geçmişin hüznü ve kronik üzüntüsü. Eğer Allah'ın kılavuzluğuna razı olur ve onun rehberliğine sığınırsa bir mümin, yani Allah'a güvenirse ki müminin manası da bu değil midir? Allah'a tam güvenen insan. İman da bu değil midir? Allah'a güvenmek. Allah'a tam güvenen insan hem gelecek endişesinden hem de geçmişin hüznünden emin olacaktır. Allah bu garantiyi veriyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ أَسْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ onlar ki küfrettiler. Yani hakikatin üzerini örttüler. Kimler Allah'ın rehberliğine uymayanlar. Allah'tan gelen o hidayeti reddedenler. Onlar hakikatin üzerini örttüler. Küfür örtmek demektir. Ve kez de bu bir ayetine ve ayetlerimizi yalanladılar. Sadece sözlü ayetlerimizi değil Kainat ayetlerimizi de yalanladılar. Aynı zamanda aklı yalanladılar, vicdanı yalanladılar ve iradeyi yalanladılar. Yani hem fiili, hem tabi'i, hem de sözlü, yazılı ayetlerimizi yalanladılar. ''Ulaike ashabunlar'' İşte onlar ateş halkıdır. ''Hum fiha halidun'' Ve onlar orada astronomik sürelerle kalacaklardır. Buradaki Haledunu daha önce ilk dersimizde Bakara Suresinin ilk sayfalarını işlediğim derste de değinmiştim. Lugatta, dilde uzun süre anlamına gelir. Buradan yola çıkarak cehennemin geçici mi yoksa kalıcı mı olduğu tartışılmıştır. Cehennemin kalıcı olduğunu söyleyenler bu Halidun ibaresini ebedi bitimsiz sonsuz müddet olarak görmüşler ve bunu Cin suresinin 23. ayetindeki Halidine fîhâ ebede ebeda tekkidiyle de delillendirmişlerdir. Ancak cehennemin geçici olduğunu söyleyenler ki, birbirine can düşman olan iki İslami ekol bu konuda aynı fikre ulaşmışlar. Biri teosofik sufizmin savunucusu ve babası sayılan Muhyiddin bin Arabi, Öteki de bu ekolün gerçekten amansız eleştiricisi olan Selefi ekolün babası sayılan İbni Teymiye. Bu iki ekolde ayrı ayrı gerekçelerle cehennemin sonsuz ve sınırsız değil, bir gün olup geçeceğini yani bitimli olduğunu savunmuşlar ve bu görüşlerine, Hud suresinin 106 ve 107. ayetini delil göstermişler. Sufiler cehennemin geçiciliğini savunurken, onlar kendi mantıkları içerisinde zaten Allah'tan başka her şeyin geçici olduğunu söylerler ve bu fikirden yola çıkarlar. Ve bu fikirlerine de Kur'an'dan kul men fan ve ikram ayeti. yani her bir şey herkes fani olacaktır baki kalacak olan sadece celal ve ikram sahibi olan Rabbinin zatıdır ayetini delil gösterirler İbn Ekolü ise ki onun talebesi İbn Kayyim el cevziye bu konuda müstakil bir de eser yazmıştır Kadil Erbağı Efrah diye. Ki bu eser Türkiye'de tercüme edildi. Bu eserde cehennemin geçiciliğini maddeler halinde sıralamış ve orada Allah'la beraber hiçbir şeyin baki olmadığını, sadece Allah'ın vaki olduğunu, her bir şeyin bir süresi olduğunu ve cehennemin de bir süresi olduğunu ve bunun farklı bir delilinin Allah'ın rahmetinin gazabını geçmiş olduğunu, Allah'ın bağışlayıcılığının Allah'ın azabından daha büyük olduğunu da buna delil getirmişlerdir. Bu noktada cehennemi Celaleddin Rumi, Mevlana Celaleddin Rumi gibi, İcbal gibi, bu yüzyılımızın başında yaşamış olan ünlü kazanlı alim Musa Carullah Bidiyyev gibi Kimi alimler de bir terbiye yeri olarak görmüşler. Hatta Hindistanlı Ahmedüddin isimli bir reformist İslam alimi cehennemi bir hastane olarak niteler. Yani orada tedavi gördükten sonra herkes tedavisi hastalığına göre, tedavisi bittikten, ıslah olduktan ve tüm günahlarını orada temizledikten, günahı kadar yandıktan sonra cehennemde kalmayacağını iddia ederler. Ben Bendenin bu meselenin de gayba müteallek bir mesele olduğunu ve bu meselede hiç kimsenin söylediği sözün sözün son söz olamayacağını bu meselede son sözü söyleme yetkisinin sadece Allah'a ait olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyor ve bütün tarafların delillerinin hep kat'i deliller olmaktan daha çok zanni deliller olduğunu sanıyorum. Ve bu konudaki herhangi bir görüşten yana olmanın da gerekmediğini düşünüyorum. <gülüyor> ya beni İsrail ezzikru nimeti yelleti en'amtu aleykum ve öfü biahdi ufu biahdikum ve Bir başka konu geldi. Bu konu adeta bu surenin Kur'an'ın başına yerleştirilmesinin gerekçesi olan bir konu. Yani İslam ümmetini bekleyen en büyük tehlike nin ne olduğu sorusuna cevap olan bir konu. Yani Musa ümmetinin Yahudileşmesi serüveni. İşte bu serüven, bu ayetle anlatılmaya başlanıyor ki bu surede bu serüvene tam 120 ayet ayrılmış. 120 ayetle İsrail oğullarının Yahudileşme serüveni anlatılıyor ve bunun tek hikmeti de, ey Muhammed ümmeti, sizde aklınızı başınıza almazsanız, Musa'nın ümmeti gibi Yahudileşirsiniz. Bakın, Musa'nın ümmeti nasıl Yahudileşti? Onlardan ibret alın, ders alın, onların yaptığını yapmayın ki, siz de onların akıbetine uğramayasınız. Onlar Yahudileşince, Allah onlardan görevi aldı, insanlığa vahyi taşıma görevini size verdi. Eğer siz de, Yahudileşir seni, sizden alır, Yahudileşmemiş olan birilerine verir ki, 1400 yıllık İslam tarihi bunun en büyük şahididir, delilidir. 1400 yıllık İslam tarihinde hangi toplum, hangi kavim Yahudileşmişse, Allah İslam'ın bayraktarlığını ondan almış, bir başkasına vermiş. Ve o toplum bu sancağı göndere dikmiş ve taşımış. Bundan böyle de böyle olacaktır. İşte bu duygular ve bu bakış açısıyla bu ayetleri okuyalım. Ey İsrailoğulları! Nimetimi hatırlayın. Ki size vermiştim bu nimeti. Size verdiğim o bitimsiz vahiy nimetini, vahvi insanlığa taşıma nimetini hatırlayın. Ki bu nimeti öyle tefsir edebiliriz. Bu nimet, İnsanlık içerisinden Allah'ın bir toplumu, ana toplum, insanlığa ana toplum olarak seçmesi, yani ümmet olarak seçmesidir. وَاَوْفُوا ahdi. Benimle yaptığınız sözleşmeye uyun. اُوْفِ بِاَحْدِكُمْ Yani siz benimle yaptığınız sözleşmeye uyun ki, اَوْفُوا بِاَحْدِكُمْ kul Ben de sizinle yaptığım sözleşmeye uyayı Siz bana verdiğiniz sözü tutun ki ben de size verdiğim sözü tutayım ve İya Ferhebu yalnız ama yalnızca benden sakın burada Allah'ın İsrail oğullarına verdiği söz Elbette ki açık yani onları dünya insanlığına lider ve önder kılmak. Ama öncelikle onlar Allah'a verdikleri sözü tutarsa bu söz gerçekleşecek. Nedir onların verdiği, Allah'ın onlardan aldığı söz? Vahyi insanlığa taşımak. Vahye ihanet etmemek. Vahyi hayata hakim kılmak. Önder, öncü ve model bir toplum oluşturur. ve ve iman edin size indirdiğim sizinle beraber indirdiğim size indirdiğim şeyi tasdik eden şeye iman edin ve la evvel bi ve onu ilk inkar eden siz olmayın ya da onu inkar edenlerin öncüsü olmayın yani burada söylenmek istenen şu. Sizin yanınızdakini tasdik eden, indirdiğim vahye inanın. Kur'an'a inanın. Kur'an size gelen vahyi inkar etmiyor. Sizin yanınızdakini tasdik eden, indirdiğim şeye im iman edin. Nedir bu? Kur'an'dır. Ve Kur'an Tevrat'ı tasdik et, ediyor. Tevrat'ı inkar etmiyor. Peygamber Musa'yı tasdik ediyor. Musa'yı inkar etmiyor. وَلَا تَكُونُوا اَوَّلَا كَافِرِينَ Siz kafirlerin, onu inkar edenlerin öngüsü olmayın. وَلَا تَشْتَرُوا بِاَيَاتِ سَمَنًا غَلِيَّ <غَلِلًا> Ayetlerimi de al bir pahaya satmayın. Yani ayetlerimi dünya karşılığında takas etmeyin. Ayetlerimi ucuza satmayın. Bunun anlamı şudur. Pahalı pahalı para alın da ayetlerini pazarlayın manasına değil. Dünya karşılığında ahireti satmayın. Ebedi hayatı verip de geçici hayatı almayın. Allah'ın ayetlerini, Allah'ın hakikatlerini insanlara pazarlayıp da onunla para kazanmayın. Yani tezgahtarını yapmayın demek ve iyayetek tekun yavnunca benden korkun ve la <gülüyor> telbisul hakka bil batil ve tektumul hakka ve entum taalimun hakka batınla birbirine bulayıp karıştırıp da bile bile hakkı gizleme hakkı batıla karıştırırsanız batıl hak olmaz ancak hak batıl olmaz hak hak olmaktan çıkar Hak batıl İsterse karıştırdığınız batıl, hakka karıştırdığınız batıl çok az olsun. İşte bu şirktir. Şirk, hakla batılın şirketi demektir. Hakla batılı şirket ettiğinizde bunun adına şirk denir. Onun için bir kazan bala bir kaşık pislik dökmek, balın da pislik olması demektir. Artık o yenmez olur diyemezsiniz yahut koca bir kazan zaten ballar pislik ne kadar ki küçücük diyemez artık o gelmez işte inançta hakla batılı karıştırmak da buna benzer ve ve atuzzekate verkeumurracihin namazı istikametle kılın. Karşılıksız yardımda bulunun. Çünkü bu emir Yahudilere olduğu için, İsrailoğullarına olduğu için bizdeki zekat anlamıyla çevirmiyorum. Tamamen karşılıksız yardım manasına. Çünkü zekat İslam fıkhının bir kavramıdır. Karşılıksız yardımda bulunun. Niçin? Çünkü Yahudiler faizle yaşadı. Karşılıklı yardım ediyorlardı. Faiz alarak borç veriyorlardı. İşte bu onların bu hastalığına işaret için milletin kanını emmeyin faizle. Karşılıksız yardımda bulunun. Verke'u me'arrake'in. Rücu edenlerle, Allah'ın önünde eğilenlerle birlikte siz de eğilin. Yani İslam cemaatinin içine girin ve onlarla birlikte siz de eğilin. Çünkü onlar sizin peygamberinizi ve kitabınızı tasdik ediyor. Siz niçin onlardan ayrı duruyorsunuz? اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَا اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَكْلُونَ الْكِتَابِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ Siz yoksa insanlara fazileti, erdemi tavsiye ediyor ama kendinizde sıra gelince onu unutuyor musunuz? Üstelik kitabı da okuyup dururken Efelâ tafiri. Siz hiç kafanızı çalıştırmayacaksınız. Yani siz insanlara tavsiye ediyorsunuz bir şeyi, şunu yapın diyorsunuz ama kitabı okuduğunuz halde siz onu yapmıyorsunuz. Cahiller yapacaklar ama onlara önder olması gereken aydınlar, okumuş yazmışlar yapmayacaklar. Yani siz dini bir Tezgahtar gibi pazarlıyorsunuz. Siz yapmakla söylemek arasını ayırıyorsunuz. Oysa ki öncelikle onu sizin yapmanız gerekiyordu. Ve isteğinı ve Allah'tan namaz ve sabırla ya da dua ve direnişle yardım isteyin. Sabır direniştir, direnmektir. Neye karşı direnmek? Günaha, isyana, şeytana, nefse karşı direnmek. Daha doğrusu, niçin böyle bir ayet İsrail ile ilgili bir konunun içine girmiş diye sorarsanız, Yahudileşmeye karşı direnmek. direnmek. sizi Yahudileştirmek isteyen şeytana, insan şeytanlarına karşı, namazla ve dua ile direnir. Namazın bir anlamı da duadır. Ve innehâ lekebîratun illâ alel hâşiîn. Elbette böyle yapmak, Allah'tan gereği gibi korkanların dışındakilere ağır gelir. Yani Allah'a kayıtsız şerpsiz teslim olanlar bunu becerebilir. Onun dışındakiler nasıl, nasıl bunu yapabilsin? Yani günaha karşı, şeytana karşı insanın arzularına ayartıcı içgüdülerine karşı nasıl dirensinler işte İsrailoğulları da direnemedikleri için Yahudileştiler. Ellezine yezunnun enhum mulaqu rabbihim ve enhum ileyhi Bunu yapabilen o yiğit kimseler var ya onlar bir gün Rablerine kavuşacaklarına ve Dönüşün, sonunda dönüşün ona olacağına Gözleriyle görmüş gibi inanırlar. Yazınlığın bir şeyi gözlemlemediği halde Gözüyle görmediği halde Gözüyle görmüş gibi iman etmeye denir. İşte Allah'ın sabır ve namazla Direniş ve dua ile şeytana, nefsinize, toplumun ayartmalarına, içgüzlerinizin baskılarına karşı direnirseniz bunu ancak gözünüzle görmüş gibi Allah'a kavuşacağınıza iman ediyorsanız yapabilirsiniz demektedir. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin you <music>